94.9 Açık Radyo'da Kamus'la Güreş başladı bir pazartesi sabahı daha. Evet. Ben Didem Gürzap. Ben Kerem Doğan. Ben Evrim Demirören. Sevgili dinleyicilerimiz, e, Kamus'la Güreş programına şimdiye kadar hiç denk gelmemiş olanınız varsa e, bir anlamından kısaca bahsedeyim dedim. E, kamus sözlük anlamına geliyor eski Türkçe'de. Çok eski bir söz var, kamus'la güreş olmaz diye. Yani bir e, kelimenin anlamını tartışmayın. Yeni e, anlamlar uydurmayın. E, anlamı sözlüktedir demek. Evet. Fakat biz e, kamusla güreşiyoruz sık sık programımız yapıyoruz. <gülüyor> evet. İddialıyız yani onu e, O yüzden kamusla güreş programımızın adı e, programlarımızın e, eski kayıtlarına ve e, görsellerine özellikle anında e, programımızla aynı adda kamusla güreş Twitter adresinden ulaşabilirsiniz. Bize bir şey yazmak sormak istediğinizde kamusla le.gures@gmail.com mail adresine yazabilirsiniz. Bize mail attığınızda çok mutlu oluyoruz. Ayrıca <gülüyor> evet. Kaç kişi atlı efendim? Bir kişi atlı. 2 kişi. Kendilerini isimleriyle anıyoruz evet. programda ama ıı e, İsminiz artık, de anacağız ha. E, Twitter ve Instagram artık mailin de önüne geçti ya. Twitter'ımız daha e, hızlı ve hareketli. Evet. Evet efendim başlayalım neler diyoruz bakalım. İlkbahar ve yaz e, hep bitki ve hayvanları ele alarak geçmişti. Hı. Evet bu sefer. Biraz etsin. da kış uykusundan uyandıralım evet. bazı hayvanları. Yani yılan. Yılan. Yeni sözcüğümüz. Ee, burada y da şeye dikkat hı. ettik yine ikiliklere. Hı hı. Ya Daha ikiliklere dikkat ettik başka şeyler dedik. Çağrışımlarına baktık değil mi? Hı hı. Yılan deyince aklımıza neler geliyor? Aslında böyle e, okumalar yaparken dikkat, dikkatimi çeken şey e, işte tek tanrı dinlere geçişle birlikte dünya tarihinde bir sanki yılanla da ilgili bir dönüm noktası olmuş. O hmm. böyle kutsi işte e, birçok böyle kutsal anlam ihtiva eden yılan. Hemen hemen her kültürün mitolojisinde yer alıyor Evet. yılan. Sonrasında işte daha çok bir nefet ögesi olarak değil mi işte korkulan bir öğe olarak. Evet bize biraz hatta konuşurken Evrim'le Karga'ya hanım sattı. Yani o çok korkuluyor olması hı hı. bir yandan bir saygı ve üstünlük getiriyor. Bir saygı getiriyor. var. Evet bu kendisine yüklenen olumsuz anlamlarına rağmen yılan hem e, tanrı olarak kabul görüyor hem de yaratılışın başlangıcından beri çok da önemli rolü var. Karga'da da aynısı çıkmıştı karşımıza. Evet. Korkuyor e, onunla ilgili e, garip Esrarengiz hikayeler türetiyor ama hikayeleri türetirken de o, o saygıyı mesafeyi koruyor evet, evet, aslında evet. Aynı, karga'nın Hı -hı. duruşundaki o sükünet bu vahşi ve... hayvanların birçoğu için geçerli galiba evet, yani sadece karga yılan için değil de kaplanlar Aslan. aslanlar Hı -hı. leoparlar belgesellerde sık sık karşımıza çıkan hayvanlar. Atıyorum hani böyle aslanlarla, yılanlarla ilgili böyle ayrıntılı dökümlere biz bilgilere sahibiz ama diğer... Hani ne serçe sefer, kuşu başver falan yani. Ya Boşver. Yani. Boş sayacağız. Şimdi. <gülüyor> tar, serçe tanrı. <gülüyor> kargadan, kargadan başka tuşta, kuş tanımayız efendim. <gülüyor> Tuş dedim yalnız. <gülüyor> efendim evet tabii olsun sesle ilgili bir şey ama. E, vardığımız sözcükleri bir başta söyleyelim. Çünkü bu e, ikiliği çok güzel barındırıyor. E, hem ölü hem ölümsüzlük sözcüklerine varıyoruz yılandan Hı -hı. hem şifa hem zehir sözcüğüne varıyoruz Hı -hı. Evet. Ee, yenilenme şehvet şeytan korku e, ve aslında bu zıtlıklardan dolayı ikilik sözcüğüne de vardı Hı -hı. Bizim Hep karşımıza var yılanla ilgili gençlik var derin yenilemeden öteleye gençlik diyebiliriz sevsiz sözcüklerimizi... bir hayvan olarak da kullanıyor tabi evet böyle tarih boyunca aslında insan sürüngüenlerden böyle bitimsiz bir korku duymuş Hı -hı. Şimdi özellikle mitolojide ve dinde hem bu yüceltme hem de büyük korku karşımıza çıkacak sözlükler. Sözlüklere baktığımızda sözlük de bizi doğrulayacak. Türk Dil Kurumu sözlüğüne bakalım hemen. Yılan isim, hayvan bilimi, sürüngenlerden ayaksız, ince ve uzun olanların genel adı yerde gezen uzun hayvan. Ok yılanı, su yılanı, çıngıraklı yılan, gözlüklü yılan gibi kullanımları var. Sıfat anlamını verdiğinde hep bize e, olumsuz tarafından yaklaşıyorsunuz diyen e, dinleyicimizi ben almak istiyorum. Burada biz ne yapalım? Türk Dil Kurumu'nun verdiği sıfat anlamı sinsi ve hain ha, yine evet. da. Bende de eski bir edisyon vardı. Hain sevimsiz soğuk diyor yılan gibi. Ha soğuk da tabii çünkü tabii. soğuk kanlı hayvanlara tabii, da soğuk giriyor. soğuk kanlı biolojide. hayvan genelde toplumda sevilmeyen, sinsi, kötü huylu, kötü bakışlı insanlar için yılan yani. gibi, yılan bakışlı. Çok sivri dilli olanlara da yılan dilli denir. Ha, böyle bir olumsuzluk hı. ağır bu. O şey. kadar insanın e, e, sirayet etmiş ki bu bilinçaltımıza herhalde. E, ben çocukluğumda hatırlıyorum yani yılan görüldüğü vakit. İnsanlar hemen o, onu öldürmeye dair bir edim içerisinde girerlerdi. Ya yani Amcam hatırlığını falan böyle bir yılan gördüğü zaman hemen başını ezme Sopalım eğilimi bana. olurdu. Yılan gördün mü başını ezeceksin? Yılanın başını yaplara. zamanında evet, ezmek evet. lazım gibi. Ki, yani, hani Türkiye'deki yılanlara baktığım zaman işte amfibilerle ilgili, sürüngenlerle ilgili bir kitap okumuştum. Yani Türkiye'deki ço, çoğu yılan büyük bir oran Sehirsiz. zehirsiz. Evet. Yani, zehirsiz. İnsana zarar vermiyor, hmm. korkuyor aksine öyle efendim hiç, hiç yılan Kötülü aldınız mı elinize, elinize kolunuza yılan aldınız mı Yok, ben, ben dokunamam Al. gibi geliyor ben aldım <gülüyor> Bu paylaşmak istiyorum iki anım var ee, bir tanesi yıllar evvel e, Karadeniz'de müthiş bir sel olmuştu bütün böyle e, dağlar topraklar ince ağaçlar falan hatta aşağıya doğru e, gelmişti çok uzun yıllar evvel yani 20-25 yıl olmuştur Yılı artık, hatırlamıyorum. Sık, sık, oluyor, artık. sık sık oluyor evet işte ee, geçen hafta dünyaya İstanbul'da yaptıklarımız. <gülüyor> <gülüyor> Efendim e, bu e, sırada bir takım küçük yılanlar da denize e, akmışlar. E, biz Selin hemen ardından Karadeniz'e gitmiştik ve denize de giriyorduk yani o facia hal biraz geçmişti. Denize düşüp yılan'a mı sarıldınız diyeceğim. Sarı... Mi? Yılan bana <gülüyor> sarıldı mı diyeyim <gülüyor> bilemiyorum. Yani yılanlar denizden böyle geli geli veriyorlardı eline koluna çıkıyorlar insanın ama ben cidden hani yılan'dan korkmuyorum diye şimdi burada fiyat yapmıyor ama. korktuğum kadar. <gülüyor> <gülüyor> o doğru bir de o var değil mi? Evet, evet kafiyeli sözler. E, orası da öyle ya yani tabii ki çok ürkütücü bir yerde e, yılan alanla karşılaşsam korkarım ama orada Karadenizli bir arkadaş vardı. Hiç ürkme demişti. Bunlar sokmaz, bir zarar hmm. vermez. Elimize kolumuza çıkmışlardı. Böyle sarı sarı ince çok güzel yılanlardı ve buz gibilerdi. Hmm. Bir de Marmaris'te yıllar evvel küçük bir anfibi Hayvanat bahçesi gibi bir yer vardı Yani kapalı bir yer Orada da çok büyük bir yılanı Şimdi türünü yanlış söylemeyeyim Boğa <gülüyor> yılanı Bayağı şöyle boynuma falan sarılmıştı Bir şey yapmıyormuş çünkü Ama soğukluğunu hiç unutmuyorum Buz gibiydi ne bileyim hmm. o yılan derisi hissi çok Aslında, iyi gelmedi ona. boğa i̇şte, yılanı ülkemizde ben. bildiğim kadarıyla yok ama İşte orası şeydi ya Hı -hı. hayvanat bahçesi gibi evet. bir yerde. Türler var. Boğa olduğunu emin değilim ama çok büyüktü. Aslında e, sen anlatırken işte yılandan korkmam yalandan korktuğum kadar denize düşen yılanı sarılır e, bileşik sözleri atasözü deyim ve e, bileşik e, fiilleri almış olduk. E, Türk dil Kırımı, yılan gibi demiş biraz önce konuştuğumuz o toplumda sevilmeyen insanları Tarif etmek için kullandığımız yılan gibi sokmak, yılanın kuyruğuna basmak hmm. kullandıkları var. Hmm. Birleşik sözlerde de yılan balığı, yılan derisi, yılan dili... Yılan iğnesi, yılan taşı, kara yılan, ok yılanı, gibi. su yılanı, katır yılanı gibi birçok yılan kullanımları var. Benim aklıma e, Divan-ı Türk'te Kaşkarlı'nın derlediği bir sav geliyor. Ilan kendi eğricesini bilmez, tevi boynun egritir. Ha, hmm. Tabii o sonra... Ben tabii, anlamadım. Şey, yılan anladım. kendi eğriliğine bakmadan deveye boynun eğri der. Ha. Ha, ha. Okay. <gülüyor> gibi bir kullanım. Ta o zamanlardan beri de aslında yine yılan bir e, ötelenmiş Evet. Bütün hayvanlar için adalet çağrımızı <gülüyor> <gülüyor> tekrarlayarak. <Her gülüyor> program bu bir tekrarlayarak. Efendim ben de, de Gustav Flaubert'in yerleşik düşünceler sözlüğü var. Gene yerleşik düşüncelerle alay ederek e, yılanın karşılığına bütün yılanlar zehirlidir demiş Flaubert. Hmm. Kerem Bey size de neler var? şey de vardı yılan hikayesi işte uzayıp giden ha. bir türlü sonuca bağlanmayan sorun. Bu şeklinden yalı var. çıkarak. evet. İsmet Zeki Eybolu var etimolojisi sözünde yılan Çince Luntan geliyor okunuşu Long yılan ejder anlamı e, içeriyor evet. Luntan Long Lan lan sonrasında yılan'a dönüşmüş Hı -hı. E, Çin dilinde genel olarak bir masal varlığının adıdır e, yılan Hı -hı. Öyle söz e, büyük bir mas yani masal varlığı ama bu büyük bir dev devin adı Almanca'da Schlange, Fransızca Serpent, doğru hı, okuyor hı, bilmiyorum, evet. İngilizce Snake, Serpente, Farsça Mar, Şahmaran'dan Şahmaran. biliyoruz, hmm. Latince Anguis, e Grekçe'de Ofis, İspanyolca Serpiente, İtalyanca Serpe, Serpente. İspanyolcası ne kadar romantik, hmm. Serpiente, <gülüyor> yılan değil de böyle ne bileyim. <gülüyor> evet, <gülüyor> çok <gülüyor> zayıf bir şey. Evet. Arapça'da süban ve ...hayye diye geçiyor efendim. Hı, bayağı farklı kullanımları var. Evet, ama daha çok Avrupa dillerinde... ...serpe, serpiente, serpente gibi. Hı, gibi. Serpiente, latince ortak şey. <gülüyor> Yeraltı ve yeryüzü arasında... ...yaşamını sürdüren yılan... ...üç farklı katmanın karakteristik özelliklerini... ...kendi bünyesinde barındırdığı... ...zıtlıklarla görünür kılar. Öncelikle ölüm ve kötülük ile... ...ilişkilendirilirken... Ee, daha sonra yeraltı, yaratılış ve deri değiştirme özelliğiyle yeniden dirilme yeryüzünü temsil eder. Yeryüzünde ise ağaç, yumurta ve su gibi unsurlarla ilişkilendirilerek hayatı, üremeyi ve doğurganlığı ifade eder. Bu üç taraf yılanın hem aydınlık hem de karanlık yüzünü ortaya koyar. Aynı zamanda yılan, aslanla birlikte hayvanlarla ilgili sembolizmin ilk sırasını paylaşır. Görüntüsü her zaman en iyi olanı en kötü şekilde temsil etmek için kullanılmıştır. Yaratılış, yenilenme, ölümsüzlük, ancak aynı zamanda da gerçeği gizleme, mutlak kötülük ve ölüm diyor. La Rus ha. semboller sözleri. Bu çok hmm. güzel cidden. Tam baştan Özetlemiş. konuştuğumuz hmm. her şeyi evet. biliyorduk. konuştuk <gülüyor> Semboller sözünden o <okuyup gülüyor> geçelim. Ama biz bir sürü kaynağı bakarak aynı sonucu varmış olduk. Evet. <gülüyor> Efendim bir şarkı arası verelim. Verelim. Geldi mi zamanımız? Gelmış, gelmiş. hala. O zaman <gülüyor> e, Joe Stone'dan Snake and Letters'i dinliyoruz. <gülüyor> In the game of love, it takes all you got Just to keep it moving up And don't you want to reach the top But heaven sees such a crazy dream If your heart has room for doubt You're neither in, you're neither out Nine and, nine and a half, it just won't do The we I plan, Well, whenever I think Then we are winning Then you roll the dice Take a flight right back To the one from 99 Is it gonna go on Like this forever? Are we gonna take That last step together Going round and round and Up and down Feels just like Snakes and ladders Baby, don't it feel Like a kerosene We're all the world is rushing by, but when it stops you realize that you're right back Where you started at I need a little more than that, it's time for us to face the facts Will it be or not to be? That is the question, so it seems We're going nowhere in between So. The game that we are playing But oh, whenever I think that we are winning Then you roll the dice Take a slide right back to the one from 99 Is it gonna go on like this forever? Are we gonna take that last step together? Going round and round and up and down Feels just like snakes and ladders Don't wanna play this game no more I gotta know right now for sure What am I giving my heart for? I need a little more Don't leave me hanging on a string Now that I gave you everything Now I win, I play to win Snakes and ladders What's the name of the game that we are playing? Boy, whenever I think that we are winning Then you roll the dice Take a slide right back to the one from 99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 94.9 Açık Radyo'da kamusla güreş yılan sözcüğünü ele alıyor. Ee, en son e, Larus e, Semboller Sözlüğü'nde yılanın çok anlamlılığı üzerinde durmuştuk. Yani hem yaratan, yok eden, zehirli, yaşam doğurucu, değişken falan gibi anlamlarıyla karşımıza çıkmışken mitolojiye geçiyoruz. Çünkü mitolojideki bütün hikayelerde bu e, çoklu anlamları barındırıyorlar. Söylediklerimizi tamamlıyor bir, bir nebze değil mi? Evet. Ölüncü zehriyle... Korkuluyor, deri değiştirmesiyle ölümsüzlüğü çağrıştırıyor. Yenilenmeyi hmm, çok doğru. Zehri ve panzehri tek bir bünyede sunuyor. <gülüyor> Onun için tek tek hikayelere bir bakalım isterseniz neler Şimdi var ben elimizde. De hikayeden daha basit olarak önce şey var yaşam ağacı yani ölümsüzlük ağacı olarak kabul edilen ağacı ejderha gibi tasvir edilen bir yılan koruyor. Ee, hmm. özellikle yaşam ağacı ile ilişkilendiriliyor olması önemli. Bir de sen programın başında demiştin. Ejderle de zaman zaman iç içe giriyor yılan. Yani başı ejder gibi ve gerisi yılan gibi bir takım hmm. yaratıklar hmm. da çok fazla var. Ben araştırırken ürktüm aslında. Bütün dünyadaki kültürlerde etkili bir hayvan. Birçok anlam ihtiva ediyor. Ben de Asya semboller sözlüğüne baktım yine esat Korkmaz'ın. Asya mitlerinde ve şamanist tasarımlarda... Simgesel anlamda yeraltı denizinde yaşadığına inanılan ve erlikin kamçısı olarak algılanan mitolojik hayvan. Hmm, şeklengene. Evet. Hmm. Ee, yine Asya mitlerinde ve şamanist tasarımlarda yutpa adı verilen çatal kuyruklu dört ayaklı yeraltı canavarı. Hmm. Ee, Türk mitolojisinde baktım. Burada dört ana yöne ilişkin olan dört büyük yıldız grubundan kuzeyi simgeleyen Ülker Yıldız Kümesi'nin e, ...görünüşe taşınmış biçimi olarak algılanan... E, ...göksel, düşsel hayvan... Hmm. ...ülkel yıldızını... ...temsil ediyor. Bir de hemen buna paralel şey geldi aklıma... ...hani gökyüzündeki yıldızlar falan deyince... ...Çin takviminde hep bahsediyoruz... ...birçok hayvanın... E, ...burcu var, yılan da bir burç. Tabii, evet. e, ayımayız... ...hatta daha var ama... ...2025 yılı yılan yılı olacak diye araya giriyorum. Hmm. Buyurunuz. Hmm. Türk mitolojisiyle ilgili... 12 hayvanlı Türk takviminde yılan ve ejder yine birer yıl sembolü olarak karşımıza çıkıyor burada. Gök ve yer arasında döndüğü varsayıldığı için ejder bazen gök ve yer ilkelerinin yerine alabiliyor. Dede Korkut hikayelerinde de ejder tasvirleri karşımıza çıkıyor. Bu ikiliği konuşurken demin Joseph Campbell'da da hem erkek hem dişi, eril ve dişi. Aynı zamanda şahmeranda da konuşuruz bunu. Hmm. E, derisini değiştirme yeteneği ve böylelikle gençliğini yinelemesi onu tüm dünyada yeniden dünyaya gelme gizinin ustası haline getirmektedir hmm. diyor Campbell. Ayrıca suların ilahı sayılan yılan dünyada ağaç köklerinin arasında yaşar. Sık sık kaynaklara, bataklara, su yollarına dalgaların hareketiyle kayarak uğrar veya sarmaşık gibi tırmanır. Orada bir ölüm meyvesi gibi asılır. Burada da akla fallus düşüncesi gelir. Ayrıca yutucu olarak da dişilik organı düşündürür. Öyle ki duygulara ikili bir imge oluşturur. Her hmm. ikisini birden yani. gene Campbell. ikilik. Evet. Gene Hem şehveti de şey. unutmayalım hmm. aynı zamanda. Evet, Çin değil mi? mitolojisinde kadın iç çamaşırlarına karşı çok duyarlı şehvetli hayvan işaretiymiş aynı zamanda. <gülüyor> Ve aynı zamanda şifa işaretiymiş. Ee, yine Çin mitolojisinde akıllı kötü aldatıcı olarak algılanan beş zararlı yaratıktan birisiymiş. Hmm. Budistler de ilginç ya daha doğrusu Budist etkilenmeyle Uygur mitolojisinde simgesel anlamda altın başlı yılan olarak algılanan ve altın dağda oturduğuna inanılan tapım tapım konusu hayvan ee, hayvan tanrısı. Hı. Hmm. Evet, bende de mitolojiyle ilgili Peter Vennon'ın Dinleri Tanımak ve Anlamak kitabı var. İletişim yayınlarından basılmış. Zaten yaşam ağacını koruyan hayvan olarak ele aldığımda bu kitaptan yararlanmıştım. Keza arkaik Yunan mitolojisine baktığımız zaman bir hikaye var. Güvercin şekline giren tanrıça yürüname, ezeli ve evrensel yumurta denen yumurtayı doğuruyor. Hmm. Ondan sonra kuzey rüzgarından doğma olan e, bir yılan e, bu yumurtayı yedi kere sarıyor ve sıkıyor. Ondan sonra yumurta çatlıyor bu yedi kere sıkmanın sonucunda. Bundan güneş, ay, yıldızlar, yeryüzü, dağlar, bitkiler ve bütün canlı varlıklar serbest kalıyor. Yani tam bir yaratılış hikayesi bu. Hmm. Ondan sonra yılan ve güvercin Olimpos dağına yerleşiyorlar ama birliktelikleri pek uzun sürmüyor. Çünkü yılan kısa bir süre sonra dünyanın yaratılışındaki hakkını istiyor. <Gülüyor> Bunun üzerine Tavrıça, Örenome yılanın başını eziyor. Hmm. O yılanın başını ezme hem ifade olarak var hem de gerçekten, gerçekten yapıyor. Eziyor ama öldürmüyor. Onu yeraltı dünyasına yolluyor. Hmm. Pelaskos adlı ilk insan doğrudan doğruya bu atası olan yılanın sığındığı topraktan doğuyor. Bu yılanın ismi de Ofiyon. Hmm. Yani ilk insanın da böylece Ofion'dan doğduğuna dair bir fikir çıkartabiliriz Keza Çin mitolojisiyle ilgili bende bir bilgi daha var Aynı kaynakta Orada da bir yaratıcı tanrıça var Nüva isminde Nüva. Evet bu Nüva W ile V'si Yılan vücutlu dünyayı su basıyor bir hikayede Her şey herkes yok olacak ölecek Nüwa kurtarıyor herkesi aslında burada hep olumlu Aslan gidiyor. Aslan Arkaik şeylerde. <gülüyor> Yılan yuvan. Yılan yuvan. Bu senin anlattığın yumurta hikayesi yine erillik, dişillik... Ee, durumuna bağlayacağım ben onu bu yumurtanın aşılanması ve hamileliğin başlangıcı da yılan ve spiral imgeleriyle sembolize hmm, edilir doğru. ya ee, kadın vücudunda da aşılanmaya müsait yumurtalar vardır ve formi itibariyle yılanı andıran sperm tarafından aşılanır hmm. bundan dolayıdır ki üreme doğurganlık gibi simgeleştirmelerde yılan her zaman yumurta ağaç ve su ile ilişkilendirilmekte yine. Ne kadar yine. paralel yukarıdaki hikaye aslında. Hı hı hı. E, yani o yaratıcılığı Bugün güzel zıylana. tamamlıyoruz efendim. Çok. De. Evet, neden öyle oldu? Evet işte dinliyoruz birbirimizi. <gülüyor> Gılgamış vardı seninle sanki değil Sen... mi Evrim Ay Gılgamış'ta da yılan yine hain olarak karşımıza çıkıyor. Ölümsüzlüğün otunu arayan Gılgamış en sonunda onu derin sularda suların diplerinden çıkarıyor. Çok yorgun olduğu için tekrar suya girdiğinde yılan bitkiyi ağzıyla suyun içine taşıyor. Hı. Hepsi yutuyor ve ölümsüzlük otunu kapıp deri değiştirmesiyle öne çıkan kötücül bir hayvan Gılgamış'ta da ben bu kadar çileyi bu yılan yutsun diye <gülüyor> çektim diye Gılgamış'ın hatta bir söylenmesi var baya bir macera yaşıyor evet. Evet. ama böylece işte yılanın şifa noktasına gidiyoruz belki bu hikayeden de şeyi de tamamlayayım o zaman ben zerdüştlükte de hani ha. benzer bir şey var Ehrime'nin işte bahsettiğimiz her zaman hizmetinde bulunduğu ve onun ruhunun taşıdığı kabul edilen ve öldürülmesinin Hı. ...öldürülmesinin sebep olduğu inanılan hayvanmış hmm. maalesef. Ben e, rüyada yılan görmek e, birkaç e, yılan yorumuna baktım. İslami bir yorumda e, rüyanızda yılan görürseniz Cenab-ı Hakk'a sığının... ...sakın bu rüyayı başkalarına anlatmayın. E, burası çok dikkat çekici. Rüyada e, yılan görmek kadına... Gizli düşmana tehlikeye işaret eder. Hmm. Hmm. Acaba gene hani çağrıştırdığı cinsel şeyden ötürü bir alt cinsel anlam var. Cinsel çağrışımlardan ötürü olabilir. Yine bu Adem'le Hava hikayesine ha, e, dayandırabiliriz. Orada da e, yasak meyveyi yemeleri için insanoğlunu baştan çıkaran yılan. Evet o çok bilinen hikaye Hı -hı. o yüzden ona çok derinlikle girmiyoruz ben bir tek orada şeyi açabilirim aslında Lilit hikayesinde yani Adem'in yılan olan ilk eşi olarak da Lilit ele alınıyor Hani önce ondan yılan e, ondan sonra Adem'le Havva e, söz konusu olduğunda zaten Havva'yı çok kıskanıyor ve akıl çelici yılan olarak devreye girip bu elmayı sunarak işleri bozuyor e, açıklamaları da var Hı -hı. E, böyle de bir hikaye i̇şte bir yandan işte şeytan böyle işte bir büründüğü şey don yani kıyafet doğru e, görüntü yılan, e, e, görüntü imgesi öyle ses imgesi de öyle ne bileyim aslan kaplan kükrer mesela e, orada kendini korumaya alabilirsin yılanın e, sessizliği işte tıslaması ses çıkarması ilerlemesi o sinsiliğin ona at atfedilmesinin nedeni bu olabilir şeydir. mi acaba görünmeme yerle bir olma yerle tokan, bir olma sürünme e, sinsi bir de şey tabii yani bu böyle hani sürünmeyi de hep olumsuz bir şey olarak algılar ya insan zihni hep sürünüyor. Ee, Sürüngen. Evet <gülüyor> ama tabii böyle bir güzel derilerini soyup soyup çanta ayakkabı yapmasını biliyorlar diye ben son anda çevreci bir <gülüyor> mesaj atmak istiyorum. Sevgili dinleyiciler yılan bir hafta daha devam edecek. İlk programımız e, böylece sona eriyor. Efendim, i̇yi haftalar diliyoruz. Haftaya görüşmek Hoşçakalın. üzere iyi haftalar. Twitter adresimize bakmayı unutmayın. Görüşmek üzere iyi haftalar.